Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız. Evet, artık bitmeli bu saçmalık. Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım. Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler. Melih. Yaz bakalım. Haşim oğullarıyla... ...hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek... ...ve onlardan kız alınmayacak. Haşim oğullarıyla... ...hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak... ...ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Yavrum... Ağlama ne olur. Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamaz? Biz zor duruyoruz ayakta. Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım suyunu içiriyorum çocuklara. Allah'ım merhamet et. Hey tüccarlar, Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin? Kimin kuralları Buna nasıl göz yumabilirsiniz İnsanları açlıktan öldüreceksiniz Seni de onların arasında tıkmak lazım Bu zulüm belgesinin yırtılması Ve ambargonun kaldırılması için Birlikte hareket etmeliyiz O zaman bu akşam toplanıp görüşelim 18. Bölüm Sabah olup insanlar Kabe'nin etrafına toplandıklarında... ...bir gün önce bu boykotu kaldırmaya karar veren beş kişi bir araya geldi. Züheyr bin Ebi Ümeyye üzerine kıymetli mücevherlerle süslü bir elbise giymişti. Bu bir güç gösterisiydi. Ayağa kalktı ve kararlaştırdıkları üzere söze başladı. Ey Mekkeliler! Bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim... Giyinip kuşanalım da Haşimoğulları ve boğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi? Bu kabul edilecek bir şey değil. <gülüyor> Merhamet aramızdan kaldırıldı mı? İnsanlık öldü mü? Vallahi ben akrabalık bağlarını koparan bu zalim sayfa yırtılıncaya kadar oturmayacağım. Yalan söylüyorsun. Ne bu sayfayı yırtmaya gücün yeter? Ne de buna cesaret edebilirsin. Yalan konusunda usta olan sensin Ebu Cehil. Allem eder, kallem eder, insanlara istediklerini yaptırırsın. Bu kararları bize zorla kabul ettirdin. Bizim başından beri rızamız yoktu. Zema doğru söylüyor. Bizi tehditlerinle buna mecbur ettin. İnsanlara böyle zulüm etmeyecektik. Sadece ceza verecektik. Ebu Talip mahallesinde açlıktan ölenler oldu. Yaşananları görüp yardım etmek istediğimizde mani oldum. Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım. Bunların aksini söyleyen yalan söylemiş olur. Amacımız neydi ne oldu? Sen Ebu Cey, açlıktan ağlayan çocukların, inleyen yaşlıların seslerini işitmiyor musun? Akrabalarının açlıktan ölmesine nasıl dayanabiliyorsun? Bunu şu anda mı fark ettiniz? Daha önceden görüşüp konuştunuz ve hep birlikte bunu söylemeye karar verdiniz, değil mi? Korkaklar. Çünkü tek tek çıkıp da isyan etmeye cesaretiniz yok. Birbirinizden kuvvet alıyorsunuz. Ebu Cehil, seni daha fazla konuşturmayacağız. Nefesini tüketme. Evet, haklı. Konuşturma yine bu cehili susturun. Konuşmasın bu adam. Susturun. Hadi gösterelim ona gününü. Heh, şimdi Kabe'nin içine girip o kağıdı parçalayacağım ve sen sesini çıkarmayacaksın anladın mı? Ölen masumlardan dolayı bizi sorumlu tutma. Bize gazaplanma. O da ne? Sayfa yok. Nerede bu? Şurada küçük bir parça görüyorum sadece. Yanmayı yaklaştırayım. Aman Allah'ım. Sayfayı kurtlar yemiş. Buraya bakın ey Mekke halkı. İşte bu elimde gördüğünüz parça. 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna. Kurtlar yemiş. Bu neye işaret eder sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu. Kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan rahatsız değil. Sadece şu ibare kalmış. Ey Allah'ım senin adınla şahit olun ki bu boykotu kaldırıyorum. Zübeyir Sema! adamlarımızı silahlandırın. Ebu Talip mahallesine gidiyoruz. O insanları bu zulümden kurtarmaya. İnsanlığını kaybetmeyen varsa arkamdan gelsin. Hadi gidelim. Hadi bir an önce kurtaralım onları. Durmayın, yürüyün. Bu haksızlığa daha fazla tamir etmeyelim. Mutim bin Adi, Sem'a bin Kays, Züheyr bin Ebi Ümeyye, Hişam bin Amr, yanlarındaki adamlarla Müslümanların yaşadığı mekana geldiler. Onlara refakat ederek evlerine yerleşmelerini sağladılar. Ebu Talip iyi bir şairdi. Kendilerini kurtaranları uzunca bir şiirle övdü. Boykotun acı hatırası yıllar sonra bile unutulmayacaktı. Müslümanlar evlerine ve iş imkanlarına kavuşmuştu. Ancak müşrikler her fırsatta onları küçümsüyor ve ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Peygamberimizi ne zaman ashabıyla bir arada görseler tacizde bulunuyorlardı. Bir gün yine Hz. Muhammed'i arkadaşlarıyla gören Velid bin Muire, kendisini herkesin görebileceği bir yere çıktı ve konuşmaya başladı. İşte karşınızda peygamber olduğunu söyleyen sihirbaz şair. Meleklerle görüştüğünü Allah'tan vahiy aldığını iddia ediyor. Ha şu yanındakilerde arkadaşları bir bakın laf ve uzağa aşkım. Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf ...en fakirleri mi bu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eğer Muhammed'e gelen şeyde... ...bir hayır olsaydı... ...elbette buna ilk inananlar biz olurduk. Kureyş'in... ...en şerefleri ...köleleri değil. Madem onun ilahı... ...onun iyiliğini istiyor... ...neden erkek çocuklarının hepsini öldürdü? Kızları var, oğlu yok. Kızlar bizim için yüz karasıdır. Ahlaksızlık yapıp... ...şerefimizle oynarlar. Ama erkek evlat öyle mi? Belli ki ilahı Muhammed'i pek sevmiyor. sevmiyor. Sevmiyor. Sevmiyor. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Soyu devam etmeyecek bir kere. Endişelenmemize gerek yok. Tanrısı ona gereken cezayı vermiş. <gülüyor> Müşriklerin bu konuşmaları esnasında peygamberimiz Kabe'nin yanında Habbab Ammar, Süheyb ve Bilal gibi önceden köle olan sahabileriyle oturmaktaydı. İşittikleri hakaretler arasında en incitici olanı, Resulullah'ın kaybettiği evlatlarını eğlence malzemesi olarak kullanmalarıydı. Kasım, bir buçuk yaşındayken, Abdullah da iki yaşını henüz geçmişken vefat etmişti. Müşrikler, peygamberimizle soyu kesik diye alay ederken, Sahabilerinin gözleri doldu Çünkü Efendimizin oğullarını elleriyle kabre koyduklarına şahit olmuşlardı O gün Resulullah'ın gözyaşları sakallarını ıslatıyordu Baba yüreği evlat hasretiyle kavruluyordu Kasım'ın cenazesini taşırken Mekke dağlarından birine bakarak Ey dağ başıma gelen şey sana olsaydı yıkılırdın Değişi canlandı gözlerinin önünde. Şimdi bu adamlar onu acısıyla vurmaya çalışıyorlardı. Kısa zamanda bu konuşmalar yayıldı ve Hz. Muhammed'e epter, yani soyu kesik diye hitap etmeye başladılar. Bunun üzerine Kevser suresi nasil oldu. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Habeşistan hicretinden sonra Mekke'ye geri dönenlerden biri de Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarından Osman bin Maz'undu. Hazreti Osman nezaket sahibi ve çok ince düşünceli bir insandı. Mekke'ye giriş yapmak istediğinde Amcası Velid'in himayesine girmiş ancak Müslümanlara yapılan eziyetleri görünce kendisinin ayrıcalıklı bir durumda bulunmasından hoşlanmamıştı. Himayesini iade etmek üzere amcasına gitti. Kardeşimin oğlu, halkımdan biri sana kötülük mü yaptı? Neden himayemde kalmak istemiyorsun? Hayır amca. Bir kötülük görmedim ee, o zaman? Benimle aynı fikirde olan arkadaşlarım zulüm altındayken Ben hayatıma istediğim gibi devam edemem Bu ağırma gidiyor Ama biliyorsun ki Himayemden çıktığın anda Başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere Kabilen seni rahat bırakmayacaktır Biliyorum amca sağ ol Ben Rabbimin himayesini istiyorum Onun himayesi bana yeter Araplar edebiyata ve şiire çok önem verirlerdi. İstedikleri kişiyi şiirle yüceltir, istediklerini yerer, yayılmasını istedikleri konuları şiirleştirirlerdi. Lebit adında meşhur bir şair Mekke'ye gelmişti. Böyle büyük şairler geldiği zaman halk toplanır, onu dikkatle dinler, hatta şiirlerini ezberlerlerdi. Bu seferki kalabalığın içinde kendisi de şair olan Osman bin Maz'un da vardı. Lebit uzun bir şiir okuyor ve halk pür dikkat dinliyordu. İşte Allah'tan başka her şey bir hiçtir. Şairin sözünü kesen bir ses yükseldi. Bu ses Osman Bin Maz'un'a aitti. Doğru söyledin. Ve bütün zevkler yok olacaktır. İşte bu yalan. Cennetteki zevkler yok olmayacaktır. Dünya hayatındaki zevklerse kaybolup gider. Asıl hayat, ahiret hayatıdır. Ne yapıyor? Misafirimize karşı bizi mahcub ediyor. Öyle bir şey diyemez. Şair Lebedin bu müdahalelere canı sıkılmıştı. Bunu kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendiriyordu. Sitem etmeye başladı. Ey Kureş topluluğu! Sizinle dost olanlar böyle muamele görmezdi. Ne oldu da değişti bu? Bu adam dinini terk eden ahmaklardan biridir Sözleri sizi rahatsız etmesin Biz ona haddini bildiririz Yapmayın Amcası Osman bin onu yüzü gözü dağılmış bir vaziyette görünce çok üzülmüştü Osman şu gözünün haline bak Neredeyse patlatacaklarmış Sana demiştim himayemden çıkma diye Benim korumam altında olsaydın bu duruma düşmezdin Hayır amca Ben başıma gelecekleri biliyordum Fakat yanılıyorsun Ben Allah'ın himayesinden memnunum Ne dediğini ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı Müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor. Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.